''Hepten suya verdik. Çünkü suyu yoktu. Toprağı, gazı, tuzu, ışığı yoktu. Bu köyleri suya verdik. Eli ayağı, tekerleği, kanısı yoktu. Ve at arabası yoktu. Birkaç kıl keçi, bir torba çökelik ve tulum peynirini hasrettiler.'' Ve de gavur içinde yesirdiler, Sanki çarıklarını yemiştiler, Gün olmuş, Ve tutkuru su süpürge tohumu, Haybedendi yaşamları, Ümmüydiler, Gurbetçiydiler, Gülmemişti hiçbiri, Ve soğuk, asman pulur hıdıröz, Ve huni, Su payni zalbar, Ve pul, ve gücü, krani, haskini, henisik, holmin, karapınar, ecüzlü, washington ve payanlı ve süderek haritadan silindiler bir sabah. Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler Gayrı gider oldum kardeşler ve de kız kardeşler Gayrı haram bu can bana, bu toprak damlar, bu yollar bana Bu sevdalar, bu ağaçlar haram bana Gayrı haram, bu can bana buna, Bu yollar bana, bu insanlar bana Bu topraktan bunlar bu ağaçlar Haram bana Oğul uşak, biri de karım Kurt bana, hastir çeker Yılan bana, çıyan bana Hastir çeker, yılan bana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 Çekilmişim yani Kendi öz yurdumdan çeker derim.